Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İnşallah konuşacaklarımız önce kendimize, sonra siz değerli izleyen ve dinleyen kardeşlerimize hayırlar getirir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salat okuyanların, salavat getirenlerin hem dünyaları hem ahiretleri hayır ola. Buyurun Allah'ın salli ala seyyidina Muhammed ve nebiyyina Muhammed. Rabbimize hamdü senalar olsun, bugün de ölüm denen o uykudan, yarım ölüm denen uykudan uyandık, bir geceye daha erdik. Nasıl geçti bu zaman? İnşallah hayır hasenat tarafı daha ağır basan tarafta olmuştur. Sağdaki meleği yorulmaz biliyorsunuz ama amiyane tabirle yoranlardan olmuşuzdur diyelim. Değerli kardeşlerim, çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Huzursuzluğun olduğunun farkındayım. Yani bu her birimizde var. Bazen bu huzursuzluğumuz dışarıya vuruyor, aksediyor. Bazen anne babaların evladına, çocukların o huzursuzluğu anne babalara, iş yerindeki insanların birbirine, trafikteki insanların bu yorgunlukları, bu doluluk oranları, stres doluluk oranları birbirine yansıyor ve bu huzursuzluğumuz giderek e, ilerliyor. Yani bunu söylemeden geçemeyeceğim. Özür dilerim. Burada bazı tespitler yapalım hep beraber. Anlatmak istediklerim ilk önce kendime aklım erdiğince, dilim döndüğünce inşallah bir şeyler aktarmaya çalışacağım. Bu huzursuzlukların peki sebebi ne? Düşünün e, hayatınızın belli bir döneminde olmayan bir şey Artık yeni yeni sizinle oluyor. Yani eskiden daha huzurluydunuz, daha mutluydunuz, daha şöyleydiniz, böyleydiniz. Artık şöylesiniz mesela. Eski tat, lezzet yok. İbadetlerinizde keza aynı şekilde. Kendinizi geçmişteki kendiniz olarak görmek istiyorsunuz ama bir türlü o huzuru yakalayamıyorsunuz. Maddiyat bir şekilde çözülüyor diyorsunuz. Sağlığımda bir problem yok. O iyi, bu güzel ama bu huzursuzluğun neden? Öyle ya. Helva var, şey un var, şeker var, yağ var, helva niye yok gibi? Bu huzursuzluğun sebebi ne? allah Alem ilk önce. Allah bilir Celle Celaluhu. Lakin çok da uzaklarda aramaya gerek yok. Birincisi, değerli kardeşlerim, biz hayatımızın Önemli bir bölümünü şu anda inanan insanlar, namazını kılan insanları ilk önce konuşalım. Ee, hani dinini yaşamaya çalışan insanları konuşalım. Sonra diğer kardeşlerimizi konuşuruz. Bir şeyler eksik. Bunun farkındayız. Mesela namazlarımızı kılıyoruz. Ben kendimden bahsedeyim. Namaz kılıyorum ama namaz mı beni kılıyor? Ben bir namazı kılıyorum? muallakta. Evet, yerine getirmiş olmanın bir mutluluğu olmakla beraber neden o özlem duyduğun, içimde bir e, sarsıntıya sebep olan o namazla ilgili sıkıntıyı aşamıyorum. Bunu ilk önce konuşmak lazım. Namaz mevzusunu, huzursuzluğun inanan insanların en önemli sebepleri arasında namaza karşı bakışımız. Namazı hemen aradan çıkarmamız gereken, halletmemiz gereken, üzerimizde bir yük gibi görürsek kardeşlerim maalesef namaza gerekli özene, gerekli dakikayı, gerekli ihtimamı göstermemiş oluyoruz. Yani şöyle aradan çıkarılması gereken bir şey. Yemek yiyeceğiz, ben bir namazı kılayım geleyim. Arkadaşlarınızla pikniğe gideceksiniz veya misafirle gideceksiniz. Bir, i̇ki rekat bir namazı kılayım geleyim. Halledeyim geleyim. Evet halledilmesi gereken bir şey yapılması gereken bir şey güzel ama hayatının namazın dışında yani dininin dışında önemsediklerinin yanında namazın değerine işte bu biraz bizim için sıkıntı oluyor. Pat küt namaz kılıyoruz. Şap şup abdest alıyoruz. Giderek ibadetlere verdiğimiz önem, özen azalıyor. Ee, hayatın koşuşturması diyoruz. Ee, hiç kılmamaktansa, hiç yapmamaktansa şöyle yapmak daha iyi. Tamam bunlara tamamız. Ama huzursuzluğumuzu gidermek istiyorsak hayatımızı tanzim etmeliyiz bir şeyler için. Bunun bazı Yapılması gerekenleri var daha önce denenmiş. Yani demek ki bunu sadece ben yaşamıyorum, sadece siz yaşamıyorsunuz. Bana gelen maillerden, WhatsApp hattına gelen sesli kayıtlardan arkadaşlarım iletiyorlar. Hep benzer şeyler var. Abi bir şeyler eksik, abi bende de eksik işte. Ama bu eksik deyip de e, tespit noktasında kalırsak bu bize bir fayda vermez. Tespit ettik, eskisi gibi değilim. Namazda şunda bunda. Tamam. Hangi şeyler geldi, üzerine kondu, neleri benden aldı ve ben ne zaman değişmeye, ne zaman eski İbrahim, eski Ayşe, Mehmet olmamaya başladım, hayatımın gidişatında hangi değişiklik vardı, ondan sonra oldu, buna bakacağız. Daha doğrusu bakmamız lazım. Şimdi bununla ilgili olarak, Mesela e, uzun yolculuklara gidenler bilirler. Otobüs yolculuklarından bahsediyorum mesela. Mola yerinde, affedersin helası vardır, alışveriş merkezi vardır. Şu bu, mescidi nasıldır mesela? ekseriyetle mescitler böyle küçücük iki tane seccade ama diğer tarafta alışveriş merkezi Çay içme yeri ayrı bilmem kaç yüz metre. Küçücük böyle üç kişinin sırt sırta verdiği zaman ancak namaz kılabileceği bir yer. Bizim hayatımızdaki namazın değeri bu. Koca koca alışveriş merkezlerine gidiyorsunuz. Alışveriş merkezlerinin devasa süslemeleri, en üst katta sinema salonları, şurada yemek salonları, kıyafetler her türlü şey var. Mescitler nerede biliyor musunuz? Maalesef hepsinden bahsetmiyorum. Zaten 2-3 tane seni gitmişliğim var. Bodrum katta veya izbe bir yerde. Küçücük böyle bir yerde. İşte bizim e, problemlerimizin kaynağını bakın görüyor musunuz? Nerelerden gelebiliyor? Sadece alternatif olarak söylüyorum. Belki katılmıyor olabilirsiniz bunlara. Bunlar gözlemler. Onun dışında... Namazla ilgili, şimdi namaza dururken hangi kıyafette kılmamız gerekiyor? Hanım kardeşlerim, kendince bilirler. Bizim erkeklerinde özellikle tabii işte setre avret dediğimiz bölgelerimiz var. Mümkün mertebe işte kısa kollu bir şekilde kılmamamız gerekiyor. Çocukluğumuzdan beri bunu öğrendik. Ama eğer bugün huzuru konuşuyorsak ve birinci bölümde, Namazını kılan, orucunu tutan, dindar dediğimiz insanlar neden huzursuz? Hayatımızda neler değişik diyorduk ya. Bakın, kimin huzuruna çıktığımızın farkında değiliz. Maalesef durum böyle. Bu çok önemli, dik ve iddialı bir cümle İbrahim abi. Doğru diyorsun ama kendi nefsine söylüyor. Ah ya öyle bir namaz kıldım ki bugün. Bu namazı her gün kılabilsem dediğimiz o gönül huzurunun, gözyaşının, yüreğin coşmasının olması için namazın öncesi lazım. Namaza benim vakit ayırmam lazım. Dışarıya çıkıyorsam namaza göre benim bir plan yapmam lazım. Gideceğim yerde mescit var mı? Yanıma seccade almalı mıyım? Abdest almam gerekirse mesela yanımda bir en azından bir pes işi bir şeyler olur mu? Hayatımı namaza göre tanzim etmem lazım ama böyle değil. Aradan çıkarmam gereken bir e, yük gibi. İşte kıyafet de böyle değerli kardeşlerim. Bugün biliyoruz ki düğünler var, nişanlar var. Artık pandemi yasakları bittiği için bunları daha çok duyacağız. Daha çok göreceğiz, e, düğün salonlarına giren, çıkan kardeşlerimizi yoldan giderken de insansınız görüyorsunuz, e, giyim kuşamların nedenli olduğunu hepimiz biliyoruz. İşte bu başkaları beni makyajlı görsün, şu kıyafette görsün, şu ayakkabıyla, bu pantolonla, bu etekle, bu başörtüsüyle görsün, beni iyi e, bellesin diye verdiğimiz önemi Allahu Teala'nın huzuruna çıkarken göstersek hadi onu geçtim onda birini göstersek bugüne kadar ilk önce kendime söylüyor Allahu Teala'nın huzuruna çıkarken acaba kokularımı süründüm mü kendime üstüme başıma Titiz bir şekilde şöyle aynanın karşısında baktırmaya dışarıya çıkarken saçımı tarıyorum, sakalımı düzeltiyorum. Hanım kardeşim şu başörtüsüyle bunu mu uydursan veya işte şu makyaj mı olsa falan kombin yapma derdindeyiz. Peki Allah Celle Celaluhu'nun huzuruna giderken o huzuru neden önemsemiyoruz? İşte bir problem daha. Kıyafetimiz de çok önemli. Atlet kılabilir misin? Fıkıh konusunda ehil hocalarımız, evet kılabilirsin diyorlar. Pantolonla kılabilir misin? Evet. Hastasın vesaire, üstünü kapatamadın, bir atlet var, atletin üstüne bir şey giydin, kılabilirsin. kılabilir misin? Tamam. Biz burada bundan bahsetmiyoruz. İşin fetva boyutu değil. Biz namaza daha durmadan önce namazı dikkate alıp, Namaza durmadan önce kimin huzurunda olduğumuzu dikkate alıp kıyafetimizi o düğün salonunda dışarıya çıkarken gösterdiğimiz başkaları için elin adamı, elin kadını veya iş yerindeki arkadaşın için gösterdiğimiz önemi Allah'ın huzurunda gösteremediğimizden bahsediyoruz. Şimdi bir geri vites yapıyoruz, abdest. Abdesti nasıl alıyoruz? İşte oradan geliyor oraya, oradan gidiyor buraya. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Dedikten sonra cidden sağ ve soldaki meleklere selam verdiğimin farkında mıyım? Sonra her namazdan sonra yaptığınız, bazen alışkanlık haline gelen Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah, El -zim. El kerim, el rahim, ellezi la ilahe illa el hayyye el kayyum Tesbihattan önce ve sonra yaptıklarımda. Hiç bugüne kadar acaba düşündüm mü? Neyi? Ben ne diyorum orada ya? Estağfurullah derken. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Değil. Tesbih çekerken de biz namazda değil. Sonra, sonra, sonra, sonra, sonra. Ne diyorsun İbrahim? Supanal, supanal kim? Supan kim? O kadar bir acelemiz var ki namazda. Koşturmamız gereken bir hayattayız. Çünkü biz çalışmazsak ölürüz. Ben olmasam çocuğuma kimse bakmaz. Şuna sesimi çıkartırsam işsiz kalırım boşver ne yaparsa yapsın gibi bir zihniyette olduğumuz için ekseriyetle. Böyle. Daha önemli işlerimiz var. Bunu niye söylüyorum biliyor musunuz? İki tane yanlış yaptığımızı düşünüyorum. Birincisi ya evliya olmak istiyoruz. Yani Allah dostları dediğimiz kıssadan hisselerde, hikayelerde, menkıbelerini duyduğumuz, yüreğimizin pıt pıt attığı e, o zatı muhteremler, onların hayatını dinlerken kendimizi kaptırıp, ya yazıklar olsun ben niye onlar gibi değilim ya? Bir abdeste şu kadar sene namaz kılmışlar, gece sabahlara kadar uyumamışlar, şöyle yapmışlar. Bir oruç bir gün, ertesi gün orucu yemiş. Bir gün, bir gün, bir gün. Şunu yapmış, bu kadar şunu yapmış. Peki, bu sefer ne oluyor? Ya onlar öyle insanlar namazını kılmış, benim namazıma Allah'ın ihtiyacı yok ki ya. Ben nasıl bir kulum deyip, birinci hatamız bu, kendimizi mukayese ediyoruz. Kimlerle? i̇mam Gazali Hazretleriyle, Abdülkadir Geylani Hazretleriyle, efendim yani bir Şihafi Hazretleriyle, şunla bunla, Allah hepsinden razı olsun. Mukayese güzel ama bir yere kadar. Biz bunu yaparsak eğer, bir Allah dostu gördün veya bizim üst komşu var ya, hem teheccüde kalkıyor, ondan şunu yapıyor, bundan şu namazı, o namazdan buna geçiyor, şundan şuna tesbihatlar yapıyor, çok güzel gıptayla bak maşallah de. Peki, senin imkanın, senin çalışma anlayışın, senin sorumlulukların, senin dünyadaki üzerindeki yükler onlarla mukayese edip de bakabildim mi duruma? Bakın, eğer böyle yaparsak, yarın öbür gün şeytan bize namazla kılma der. Belki de diyordur. Bu nasıl bir namaz böyle ya? Esselamu ile, esselam, hoppa, hiç kılma daha iyi der. Hayır. Hiç kılmamaktansa, istediğin şekilde yapmazsın ama o şekilde de kılmak lazım. Hiç yapmamak, ya Rabbi ben senin huzurunda eğilmeyeceğim demektir Allah korusun. Ama kardeşlerim, inanan insanlarda böyle bir durum varsa, diğer kardeşlerim yani inanan ama ibadet noktasında gevşek, tembellik gösteren kardeşlerimizin durumu nasıl olsun? Şimdi o yüzden huzursuzluklarımızın içinde ilk önce Allahu Teala'yı ben nasıl biliyorum nasıl tanıyorum bir gün içinde kendisine karşı ne kadar vakit ayırıyorum bana el verdi göz verdi dudak verdi sevmeyi bana verdi sayısız nimeti verdi ve beni küçük şeylerden dolayı da sorgulamıyor affetmek için bahane arıyor tabiri caizse Böyle bir Allah'ın Celle Celaluhu huzuruna ben varacağım ama geldiğim nokta ne diye düşünmüyoruz artık. Çünkü seneyi neydi az önce bahsetmeye çalıştım. Kendimizi çok çok böyle zirvedeki insanlarla mukayese ediyoruz. Ah biz bittik ya. benimki şey mi? Ötekisi ne biliyor musun? Her şeyi küçük görüyoruz. Kendimizi evliya görüyoruz böyle. Bak. Birincisinde özeniyoruz. Ah vah ediyor. İkincisinde de Namazını kılmayanları gördüğümüzde şuna bak ya cehenneme gidecek bunlar var ya. Mesela e, tesettüre girmiş bir hanım kardeşim şuna bak tipe bak görüyor musun ya? Eteği şöyle, pantolonu böyle ya. Bunların hiç mi bunların şey yok ya annesi babası yok. Hiçbir terbiye almadılar diyoruz. Ablacım 10 sene önce sen nasıldın? Veya çocukluğundan beri diyelim tesettürlüsün. Maşallah, varakallah. Senin hiç mi gıybetin yok? Hiç mi kul hakkın yok senin? Allah huzurunda vereceğin hiç mi bir günahın yok senin? Ama o tesettürlü olduğu için tesettürlü olmayanlara farklı bakıyor. O namaz kılıyor. Namaz kıldığı için kılmayanların sizi giydi. Cehennemlik herifler sizi diyor mesela. Bak, huzursuzluğun en önemli sebepleri namaz dedik. Birincisi, yine tehlikeli bu uçurum. Ah onlar gibi olamadım ya, hiç yapma daha iyi demek. İkinci kısımda, o da tehlikeli bir o kadar, kendimi dev aynasında görmek. Değerli kardeşlerim, Rabbimiz Celle Celaluhu, bizleri ve cinleri ibadet etmemiz için kendisini birlememiz, yani Rabbim sen birsin, eşin benzerin yok dememiz, ibadetin dışında, yani amelin dışında, bunu Kalben tasdik etmemiz, insanlara iyiliği anlatmamız bildiğimiz kadarıyla ve kötülükten nehyetmeye, uzak tutmaya, yapma kardeşim demeye ve Allah'ın dinini, kurallarını hem yaşayarak hem de dil ile tatlı tatlı anlatmak durumundayız. Yanlışa yanlış doğruya doğru demek zorundayız. Bizim görevimiz bu. Ama bugün maalesef, Allah'a celle celaluhu vaktimizi ayırmadığımız için birçok konuda mesela televizyon izleme konusunda saatlerimizi harcadığımız, bir cep telefonundan geçmişte yaşanan bir programı, bir e, efendim diziyi, bir spor karşılaşmasını izlediğimiz ve harcadığımız saatler kadar bir elimize tesbih alıp anlamını öğrenerek, Allah'ım senin rızan için boş şeyler yapmamak adına bu yarım saati senin rızan için ayırıyorum. Bir yerden bir ders aldınız veya hiçbir yere gitmediniz ama Allah'ımın bize tavsiye ettiği, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği neler var? Zikirler var. Onları o kimde? Ya Rabbi kabul eyle bu 10 dakikamı çok değil senin için. Canımı feda etmem gerekiyor zatına, senin yoluna ama ben acizim, günahkarım. Şu on dakikamı ne olur kabul buyur deyip ışığı kapatıver, konsantre olmak için mesela. Subhanallah, subhanallah. Bak subhanallah, subhanallah, subhanallah değil. Namazda da böyle arkadaşlar ne olur? Yani karşımızda bir patron olsa, bir büyüğümüz olsa... Onun ürettiği bir şeyi bir kullanacağız veya bir yemek yiyeceğiz. O yemeğe böyle bir bu ne ya dersen, mesela bir eser yazmış. Bu eseri okurken böyle elini aldın, böyle suratını ekşittin. Karşıdaki nasıl üzülür diye ne yaparsın hakkını vermen lazım. Beğenmiyor olsan bile düzgün bir şekilde yemen lazım. O kitabı eleştireceksen bile evvela, peki demen lazım ve emek verilmiş. Ya Allahu Teala Hazretleri Celle Celaluhu'nun hiç mi bizim kalbimizde, zihnimizde bir vakit ayıracağımız değeri yoktur? Subhanallah. Elhamdülillah. Allah'ım sen subhansın. Senin eşin benzerin yok. Sen yarattın her şeyi. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Ney? Tekerleme mi söylüyoruz? Elhamdülillah. Peki bunu toplasan 33 tane elhamdülillah topladın. 33 subhanallah topladın. Allahu ekber topladın. Allah birdir. Ehaddir. Bilal radıyallahu anh'ın sen dininden dön demelerine verdiği cevap. Ehad diyor. Biz de Allahu ekber diyoruz. Benziyor zaten aynı mane. Onun üzerine kızgın çölde, İmanından dönmediği için kölelik yapıyordu biliyorsunuz o zaman. Ebu Bekir anh azad etti. Onun sözde işte sahibi derler. Ne yaptı? Sırtını kızgın çöylere attı. Kocaman bir tane taş. Bütün nasıl bir acı çekti düşün. Şimdi tespih çekerken bir aklımıza gelse ah şu televizyondan cep telefonundan ah şu dünya koşturmalarımızdan bir aklımıza gelse, beynimizle, vücudumuzla beraber namazda olsa, şöyle tahiyatta otururken veya elimizi açtığımız zaman, zaman e, elimizle beraber aklımız, bütün hücrelerimizle Allah dendiği zaman, gümbür gümbür, gümbür, gümbür böyle bir başlasa, bitti, tadına yenmez. İşte biz o yüzden, Allahu Ekber, Subhanallah, Elhamdülillah derken, mümkün mertebe, biraz daha sakin yapalım. 33-33-33 en son işte La ilahe illallah vahdehu la şerikele lehul mülkü ve lehul hamdu ve ala şeyin Dedik Biraz yavaş okudunuz kaç dakika fark etti? İsteyenler baksın Yavaş okudunuz Subhanallah Subhanallah Subhanallah Dedin 33 kez Ötekinden kaç dakika ayırdın? Ama biz ne yapıyoruz? Yan tarafta televizyon dizisi var, futbol karşılaşması var. Arkadaşlar bekliyor orada işte oyun oynayacağız falan. Yemeğe gidiyoruz. Ne oldu namaz arada? Aradan çıkarılması gereken bir haşa problem ya böyle. Aradan çıkarıyorsun bak şeye baksana kelimeye. Ya bir halledeyim geleyim ya şu namazı. Estağfurullah. Yani biz Allah'ın huzuruna çıkacağımızı hatırlamamız için Günahlardan uzak durmayı hatırlatacak bir otokontrol mekanizması olduğu için de namaz kılıyoruz. Zaten namaz kılmamız farz. Ama arkadaki bize getirilerinden bir tanesi de bu. O yüzden sen bir başbakanın huzuruna, bir milletvekilinin huzuruna bırak onu. Ya mahalle muhtarı bile şu anda bizim iki eli böyle cebinde. Bütün bu mahalleyi ben size verdim. Dermişesine yürüyor abimiz. Şimdi Birilerinin yanından geçerken saygılı olman gerekiyor. Bakanım, başbakanım, muhtarım diyeceksin. Ya Rabbinin huzurundasın. İşte o yüzden uzatmayayım. Acizane bir karar aldım. İnşallah bu kararı e, uygulamaya bugünden itibaren koydum Rabbimiz Celle Celaluhu hem bu aciz kuluna, bu kararda durabilmeyi, bu kararı size birazdan anlatacağım. Siz belki ben de katılmak istiyorum İbrahim kardeşime derseniz, katılmak isteyen kardeşlerimize de güç kuvvet nasip buyursun. Eski bene, eski İbrahim'e veya ismini sizin neyse döndürmesin bugünden sonra. Neden? Her gün birileri ölüyor. İstanbul'da ortalama 350-360 kişi vefat ediyor arkadaşlar. Türkiye'de ne kadar? Binlerce insan. Salahlar okunuyor, okunuyor, okunuyor. Birileri doğuyor, birileri gidiyor. Abi vaktimiz kalmadı artık. Şöyle bir karar aldım. Namaz vakti. Mesela ezan okunuyor. Ezan okunduğu zaman ya ses kaydında oluyoruz ya başka bir iş oluyor. Abi ezan okunduğu zaman iş bitecek artık. Böyle bir karar aldım. Bismillah. Böyle bir gündemimize karar alalım mı? İnşallah aranızda sadece benimdir bu konuda bu acizliği gösteren. Lütfen. Çok çok çok acil ve önemli bir işimiz olmadıktan sonra, ezan okunduğu an, bir dakika, benim, şimdi ibadet vaktim var, Allah beni çağırıyor Celle Celaluhu. Bu kararı aldım. iki namaza mesela, Sünneti kıldığınız, farzı kıldığınız için, son sünneti kıldığınız için, öğle namazı için bahsediyorum. İşte tesbihatını yapacaksın. Ne oluyor? Elinde tesbih, şunu tesbih olarak varsayıyorum. Bir taraftan birisi arıyor işte telefonda. Elimde tesbih çekerken başka bir şeyle ilgileniyorum. Veya çocukla ilgileniyorsun. Şunlayı. Abi kaç dakika sürüyor namazın? Ortalama. Çok yavaş kılmadın diyelim. 7-8 dakika. Hadi 10-12 dakika diyelim. Bu 12 dakikada duanı edip de amin deyip seccadeni katlayana kadar kimseyle konuşmama sağa sola yukarıya geriye merhaba ne yapıyorsun işte ne yapın namaz kılıyoruz işte ya öyle. Ben namazı kılayım sonra gelirim der gibi bunları Yapmama ve dikkat etme kararı aldı bu aciz kardeşimiz. Ondan sonra kardeşlerim, üçüncü kararımızda huzursuzluğumuzun sebeplerini konuşuyoruz. Namazımız bitti. Namazımız bittikten sonra yapacağımız, hani bu ilk kelime ne oluyor? Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm. İlk ne oluyor dediğimiz şey? Estağfurullah. Onu kaçırmama kararı aldım. Bunu çok önemli bir isimden, Allah rahmet buyursun, duydum. Bu zamana kadar tatbik etmeye çalıştım ama işte acizane, işte nefis illa bir iş güç bir şey söylüyor. Geç de olsa tevbe ettim. O estağfurullah anını kaçırmayacağız artık. Bak selam verdim, hatta namazı bitirdik. Namaz gibi bir sorumluluk olduğunu unutmayalım. Neden biliyor musun? İllaki namazda hatalarımız var. Kelime hatamız mı? Olmaması gereken bir şey mi oldu namazda? İster istemez namaza bir mani bir şey mi oldu? Namazı bozan sebeplerin dışında belki bir şeyler var. Neyse. Yani sevabı belki mahvedecek şeyler var. Onu düşünerek. Estağfurullah. Allah'ım ne olur affet. Yani az önce senin huzurunda, zatının huzurunda ben namaz kılmaya çalıştım. Aklım bir yere gitmiş olabilir, şöyle olabilir. E, o kelimenin, o harfi yanlış çıkarmış olabilirim. Onu düşünerek estağfurullah. Yani estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah tekerleme değilim. allah Teala'nın bizim ibadetlerimize ihtiyacı yok. Kestiğimiz kurbanlara da ihtiyacı yok değil mi? Hocalarımız hep anlatıyor. Verdiğimiz zekatlara da ihtiyacı yok. Zaten her şeyi yaratan O Celle Celaluhu. Ne olur? Huzursuzluğumuzu Allah'a karşı yaptığımız saygısızlıklarda arayalım. Ben kendime söylüyorum. Bundan sonra mesela yarın nasip olursa eğer ölmez sağ kalırsak pazartesi mümkün mertebe bunu aklıma getirmeye çalışacağım. Çünkü biz bunları konuşmadığımız zaman yarışma programları devreye giriyor. Televizyondaki saçma sapan şeyler devreye giriyor. Siyaset, o ona dedi bu parti buna şunu dedi bilmem ne. Ülkelerdeki sıkıntı var, zulümler var. Geçim sıkıntısı var. Kira şu bu. Çocukların problemleri, ergenlik şahındaki şeyler, ölümler var, hastalıklar var. Bak bir sürü şey var anlıyorum. Ben de sizlerle hemfikirim bu konuda. Ama biz bunları gündemimize almazsak ben biliyorum zaten ya. İbrahim kardeşim neden bahsediyor? Ben ilkokul çocuğumyum kardeşim. Bu anlattığı her şeyi benim çocuğum da biliyor. Beş yaşında. Diyor olabilirsin. Anlıyorum. Ama bilmek yetmiyor uygulamadıktan sonra. Bu üç maddeyi, belki bunlardan binlercesi siz tarafından yapılıyor. Allah razı olsun. Ben sizler aranızda arasında en aciz ve en Zayıf halk olmaya razıyım. Sizler Allah'ın izniyle. Bunları daha iyi yapacaksınız. inanıyorum. Bir başka mevzu. Programı bitireceğim. Tam 29 dakika oldu. Bir de huzuru arıyoruz ya. Huzuru başka kollarda arıyoruz. Evleneceğiz mesela. Çok sayıda sizden e-posta geliyor. Instagram'dan. Hep onlara bakıyorum. Sesli kayıt yollamaya çalışıyorum sualleri. Sevdiğimi vermediler. Sevdiğimle evlenemedim. Bazen kızlar yazıyor. Bazen erkekler yazıyor falan. Dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz. Kardeşim bak işte. O zamanlar böyle oluyor, şöyle oluyor falan filan. Şimdi mesajlar geliyor ki. Tabii 6 ay geçmiş, bir sene geçmiş belki daha fazla. Abi iyi ki o zaman seni dinlemişim. Ne oldu? İşte o şöyle şöyle bir insanmış. Veya şu an çok mutluyum. Evlendiğim bir başka kişiyle. Şuydu buydu bilmem neydi falan. Huzuru evlilikte değil. Huzuru parada değil. Abi huzuru bu dünyada bulabilmemizin tam olarak imkanı yok. Tam böyle diyorsun ki of oh be maaşım gıcır. Hastalığım yok. Yani her şey yerinde gidiyor. Bak, pat evladınla imtihan oluyorsun. Evladınla iyisin. Karınla, kocanla, akrabanlarla çok iyisin. Her şey çok güzel gidiyor. Pat, işten e, kovuluyorsun, çıkartılıyorsun neyse. Parasız kalıyorsun. Onun stresi başlıyor. O güzel, bu güzel, şöyle güzel gidiyor hayat. Derken bir tümör, Allah korusun bir hastalık. Hadi bakalım tahliller şunlar bunlar. Bir iftira, dayak şiddet olayları var. Yani huzuru dünyada yüzde yüz bulan kimse yok. Zaten bu dünya yar olsaydı Peygamber Efendimiz buyurun sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine yar olurdu. İbrahim aleyhisselama yar olurdu. Onlar bu dünyanın lezzetini alırlardı. Huzur dolu bir hayatları olurdu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamın huzur dolu hep böyle günlük güneşlik şen şakrak bir hayatı olurdu. Ne annesi ölürdü ne babası ölürdü ne hanımlarını kendi eliyle gömerdi evlatlarını toprağa kendi eliyle gömerdi taife gitti akrabalarından en azından böyle bir yolculuğa çıksın ferahlasın hem de dini İslam'a tebliğ etsin diye senden başka birini gönderecek bulamadı mı Allah dediler haşa yüzüne kapıları kapattılar. Bunları da yaşamazdı. Melek geldi yanına. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allahu Teala sana selam yolladı ve şu meleği senin emrine verdi. Sana o kapısına örtenler var ya, seni üzenler, göz yaşı döktürenler, seni taşlayanlar var ya. İşte şu meleğe söyle, dağlarla görevli, dağların hareketiyle işte neyse görevli bir melek. Bir alı dümdüz etsin. İster misin? İstemiyorum. İstemiyorum. Onlardan iyi insanlar çıkar. Ümidinde hala. Bak. Dünyada huzuru, evlilikte huzuru, işlerinde huzuru, parada huzuru, çocukta huzuru, dünyada huzuru yüz yüz bulamayacaksın. Bulamayacağız. O yüzden geldik başa. Huzurumuz ahirette olması için, ahirette rahat etmem için. Namaz kılmayan kardeşlerim varsa aranızda. Bak ezan okunuyor. Bir ezanla başlıyor her şey ve bir ezanla bitiyor. Kulağınıza bir ezan okuyorlar giderken de hatun kişi niyetine, er kişi niyetine. Namaza başlayalım. Namaz kılanlar içinde lütfen namaza kaç dakika ayırıyorsak o dakika arasında hemen pat diye namaza başlayıp çak çut. Tespiyatları böyle taramalı tüfek gibi değil. Bir dakika. Zaten ben toplasam bir gün içerisinde 45 dakika 50 dakika süren bir ibadet yapıyorum. Onu da elime yüzüme bulaştırmayayım. Dizi geç izleyeyim izleyeceksen. Spor karşılaş karşılaşması ya 5 dakika beklesin. Ama arkadaşlarıma ayıp olacak şimdi falan. Ben ölebilirim ama. Arkadaşlarımın yanına gitmeden o dakikalarda ruhumu teslim edebilirim. Arkadaşımın bana bir faydası olmayacak. yüz komşumun bana bir faydası olmayacak. Fenerbahçe Beşiktaş'ın bana bir faydası olmayacak. Karımın, kocamın, hocamın bir faydası olmayacak benim son nefesimde. Amellerim ve ben. E, Amelleri ne kadar gelemeyecek? Seni toprağa gömdükten sonra gidecek insanlar topluluğu senin şu anda önemsediklerin. El alem değer verme demiyorum ama gerçek bu kardeşim. Bana kızabilirsin. Hakkımı helal ediyorum. Helalem herkes. Karın da, kocan da, annen de, babam da, etrafındaki bütün insanlar, komşun da, kafayı taktığın acaba ne düşünür ya dediğin ve dininden bir tık öne koyduğun herkes helalem. Neden? Öldüğün an birkaç saat bir yanında kalamıyorlar. Kalamayacaklar. Kalmamalılar zaten çünkü şişeceksin, kokacaksın. Ay Denilecek bir adam olacağız. Böyle telefonda aranan, sorulan, bilmem YouTube'da izlenen, o abi İbrahim abi ya falan derken bir İbrahim abi gelmiş geçmiş de denecek. Ve kimse benim yanımda kalamayacak. Ve bu video büyük ihtimal kayıtlı kalacak ve ben toprağın altına girdiğim zaman bu abi adam ölümden bahsetti ama öldü ya denecek. Belki bu taraftan gelecek, bu taraftan çıkacak. Ne sizin bana bir faydan, faydanız olacak, ne de benim size. Ha, haklarımız, dualarımız ayrı. Ölüm anından bahsediyorum. O yüzden bitirelim. Madem birkaç saat benim ölü bedenime bile katlanabilecek insanlar değil etrafımdakiler. Tamam, değer vereyim ama dinimden öte değil ilişkimiz. Ondan bahsediyor. Benim namazımdan, ibadetimden, örtümden, haram, helal çizgimden o üzülmesin, bu kırılmasın değil. Benim bir Rabbim var Celle Celaluhu, dinim var, şeriatım var, allah Teala'nın emirleri var, ondan sonra karım var, ondan sonra işim var, ondan sonra partim, purtim, neyse siyasetim var diye inşallah birinci maddeye bunu yerleştirelim. Anlatmak istediğim ve bazı notlarım var. Hep böyle oluyor. Şuna geçeyim derken çok mu konuşuyorum, boş boğaz mı ediyorum, ne olur hakkınızı helay edin. Çok da fazla sizi pazar pazar sıkmak istemiyorum. Birinci maddeyle başladık. İnşallah nasip olursa, ömrümüz yeterse e, namazını kılan ama bir şekilde e, bu huzuru hissedemeyen kardeşlerimizden bahsetmeye çalıştık. Kendimiz dahil birkaç cümleyle. Namaz henüz nasip olmamış, tembelliğinden dolayı namazını kılmamış ve bu konuda e, sürekli böyle sonra sonra demiş ama şurasında ya benim namaz kılmam lazım diyen kardeşlerim var ya önümüzdeki haftada sizden rica ediyorum. İnşallah ölmez sağ kalırsak haftaya pazar 22'de namaz kılmama bahaneleri ve namaza başlamam lazım diyelim namaza başlamasını istediğiniz kardeşlerimiz varsa onları da çağırın davet edin. Ben sizleri çok seviyorum. Allah Teala cümlemizi kendi yolunda giden, kardeşlik hukukunu bilen insanlardan eylesin. Hanım kardeşlerime de, beyefendi kardeşlerime de, çocuklara da hepinize teşekkür ediyorum. En değerli vaktiniz, e, sermayeniz, paranız efendim, ahiret paranız, zamanınız. Onu bize Bugün verdiniz, hediye ettiniz. Ne olur? Haklarınızı helal ediniz. Evet, Rabbimiz Celle Celaluhu hepimizi insan ede, kulum dediklerinden ede, son nefeste imanla göçenlerden ede. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah.